8. CÜZ Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.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 Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de şeytanlar, ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyil onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar. Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren o iken, ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım, de.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 onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah, inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz, düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rabbleri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.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 Onu bırakıp başka dostlara uymayın, ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti. Azabımız kendilerine geldiğinde biz bunu hak ettik. Gerçekten biz zalimler olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız. Andolsun, olsun, onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar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 Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki, ''Öyleyse yasak ağacın meyvesinden yiyin ki melek olasınız yahut cennette ebediyen kalasınız. Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız.'' diye yasakladı. ''Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim.'' diye de onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, ''Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi?'' diye seslendi. Dediler ki, ''Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah dedi ki birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Allah dedi ki orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız. Ey oğulları. Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik. Ey Adem oğulları, avret yerlerini kendilerine açmak için Elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez.''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 Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Ey Ademoğulları! Her mescitte zinetinizi takının. Güzel ve temiz giyinin. Giyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. De ki Allah'ın kulları için yarattığı zineti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki bunlar dünya hayatında müminler içindir.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 Onların eceli geldi mi? Ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Ey Adem oğulları! İçinizden size benim ayetlerimi anlatan peygamberler gelir de, her kim Allah'a karşı gelmekten sakınır ve halini düzeltirse, artık onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince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 Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler derler. Onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. Cennetlikler cehennemliklere Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İkisi cennet ve cehennem arasında bir sur araf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere selam olsun size diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir ama bunu ummaktadırlar. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, Ey Rabbimiz bizi zalim toplumla beraber kılma derler. Araftakiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara da seslenir ve şöyle derler, Ne çokluğunuz! Ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı. Sizin Allah bunları rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz şunlar mı? Sonra cennetliklere dönerek, hadi girin cennete, size korku yok, siz üzülecek de değilsiniz derler. Cehennemlikler de cennetliklere ne olur sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye çağrışırlar.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 inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik. Onlarsa ancak, görelim bakalım diyerek, Kur'an'ın bildirdiği sonucu, tevilini bekliyorlar. Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, gerçekten Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler. Şimdi bizim için şefaatçılar var mı ki bize şefaat etseler, veya dünyaya döndürülsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak, gerçekten onlar kendilerine yazık etmişlerdir. İlah diye uydurdukları putlar da onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı gün içinde, altı evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, Ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.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 İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz. Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi, Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar. Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa, faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir toplum için, biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz. Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdikte. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelenleri, biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Nuh onlara şöyle dedi, Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiyle ile biliyorum. Sizi uyarması ve sizin de Allah'a karşı gelmekten sakınıp, rahmete ulaşmanız için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar vicdanları Hakk'a kapalı, kör bir diler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara, ey kavmim Allah'a kulluk edin. ''Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?'' dedi. Kavminin ileri gelenlerinden inkar edenler dediler ki, ''Şüphesiz biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz.'' Hud şöyle dedi, ''Ey kavmim, bende akıl kıtlığı yok. Aksine ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar, sen bize tek Allah'a ibadet edelim, atalarımızın ibadet ede geldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden sen, hadi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Hud artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu bir takım isimler, düzmece tanrılar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse başınıza geleceği bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim, dedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olanlarınsa kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Gerçekten size Rabbinizden benim peygamber olduğumu gösterecek açık bir delil geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın şu devesi. Bırakın onu da Allah'ın mülkünde yesin içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin.''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 ''Siz Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu sahiden biliyor musunuz?'' dediler. Onlar da ''Biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız.'' dediler. Büyüklük taslayanlar ''Şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz.'' dediler. Nihayet deveyi kestiler, Rablerinin emrine karşı geldiler ve ''Ey Salih! Sen eğer dediğin gibi peygamberlerdensen, ''Hadi bizi tehdit ettiğin azabı getir!'' dediler. Derken onları o kuvvetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Artık Salih onlardan yüz çevirdi ve ''Andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihatta bulundum. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz.'' dedi. Lût'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti, ''Sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz.'' Kavminin cevabı ise sadece ''Çıkarın bunları memleketinizden, güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar.'' demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azap içinde kalanlardan oldu. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak suçluların akıbeti nasıl oldu. Medyan halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlarsanız, bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan O'na iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki, siz az ve güçsüzdünüz de O sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.